Günaydın. Perşembe günü nedense enerji dolu bir gündür. Hatta beni şaşırtır insanların bir kısmı Cuma yerine Perşembe akşamı eğlenmeye çıkarlar. Gerçi Taksim şantiyeye dönüştükten sonra İstanbul'un bu eğlence merkezine kaç kişi gidiyor bilmiyorum. İstanbul'un tamamı neredeyse şantiyeye dönüşmek üzere. Hatta bazılarına göre şantiye haline geldi bile. Bu koca şantiyede güzel şeyler de olmuyor değil ama. Bugüne kadar size hep yurt dışından başarı hikayeleri vermiştik. Ancak bugün change.org Türkiye'den bir başarı hikayesi var. 29 Ekim'de Yeşilis tarafından Aolu Holding'e yönelik başlatılan kampanya 45 binin üzerinde imza alarak başarıya ulaştı. Kampanyanın talebi Aolu Maslak 1453 projesinin durdurulması ve Fatih ormanlarının projeden dolayı zarar görmemesiydi. Dün öğleden sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Fatih Ormanı B tipi mesire yerinin işletmeciliğini yürüten AKC petrol ürünlerinin sözleşmesini idareden izin almaksızın iş adamı Ali Ağoğlu'nun da arasında bulunduğu gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle feshetti. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İşte adım adım kampanyanın geçtiği yol. Kampanyanın dördüncü gününde 18 binin üzerinde imzaya ulaşması medyada büyük yer aldı ve Ali Ağoğlu konuk olduğu siyaset meydanı programında kullanım haklarını ellerinde bulundurdukları ormanda tek bir ağacın bile kesilmediğini açıkladı. Ertesi gün ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı yayınladığı resmi açıklamada Ağolu Holding'in ormanın kullanım haklarına sahip olmadığını, reklam filminin çekimi için bile gereken izinlerin alınmadığını ve bu konuyla ilgili araştırma yapılacağı açıklandı. Bunun üzerine Ağolu Maslak 1453 projesinin internet sitesinde bulunan ve proje dahilindeki orman bölümünü tanıtan My Forest yani benim ormanım bölümü kaldırıldı. Kampanya hızla ilerlerken basın mensupları da köşelerinde yazılarıyla A.O.L.U.'na soru yalanmuruna tuttu. Ormanın kaderi tartışıldı. Bu süreçte tüketici örgütleri birliği tarafından da yanıltıcı reklam yapması sebebiyle dava edileceği duyurulan A.O.L.U. Holding, kampanya ile yaratılan toplum baskısının sonucunda ata binerek ormanda gezindiği ve izleyenlere sizin de ormanınız olsun istemez misiniz dediği reklam filminin atlı bölümleri çıkarıldı. Aol Holding Tabiat Parkı olan alanın işletmesini kiralayan AKC petrol ürünlerinin hisselerini satın alarak dolaylı yoldan alanın sahibi olmuştu. Dün öğleden sonra Orman ve Su İşleri Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık, Habertürk Televizyonu'nda canlı yayında yaptığı açıklamalı ile Ağolu'nun ortağı olduğu AKC petrolün Fatih Ormanları'nda mesire yeri işletme ruhsatını iptal ettiklerini duyurdu. Ali Aol'un Masak 1453 projesiyle gündeme gelen Fatih Ormanı mesire yerinin sözleşmesi 9 Kasım 2012 itibariyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından feshedilmiş oldu. Yapılan açıklamaya göre depozito ve teminatları gelir kaydedilecek olan AKC petrol ürünleri mesire yerine 10 gün içerisinde hasarsız olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na devredecek. Ayrıca bir yıl boyunca da devlet ihalelerine giremeyecek. Kampanyayı başlatan Yeşilis rehber ekibi kendi sitesinde yaptığı açıklamada şöyle diyor. Bu güzel haberle beraber yine de bu çapta bir projenin yanı başındaki ormana zarar vereceğine dair inancımız ve endişemiz devam etmektedir. Gerek sosyal medya paylaşımlarınız, gerek imzalarınız sayesinde sesimizi duyurduk ve Yeşilist ekibi olarak siz sevgili İstanbulluların, bu şehri sevenlerin değerli desteğiyle Fatih Ormanımıza sahip çıkabilmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyerek destekçilerine seslendi. www.change.org.taksim.mastak 1453 adresine girerek Kampanyayı inceleyebilir, hala atmadıysanız siz de imza atıp bu başarıya ortak olabilirsiniz. Bir kampanyada Eren Toydemir tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik başlatılmış. Kampanyada genel itibariyle ilk yerel seçimlerde yürürlüğe gireceği belirtilen Büyükşehir Kanun Tasarısı'nın halkın rızası alınarak hazırlanması talep ediliyor. Büyükşehir Kanun Tasarısı'nın birinci maddesinin toplam 29 ilde bulunan tüm köylerin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılmasını ve bu illerde kırsal alandaki en ücra yerleşime kadar tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından götürülmesini öngördüğünü söyleyen Eren, köylülüğü tamamen ortadan kaldırmak, tüm tarımsal faaliyeti sermayeye teslim etmek yerine köylülere yaşadıkları ve üretim yaptıkları köylerinde sosyal yaşamlarını ve refah düzeylerini arttıracak politikalar belirlenip uygulanmalıdır, diyor. Cumhurbaşkanı Gül'e sesleniyor bu kampanyasında Eren, Büyükşehir kanun tasarısının hayata geçmesinin ardından köylü nüfusun yarıya düşeceğini, tarımın şirketleşeceğini, gıda güvencesinin riske gireceğini, köylerin yarısına yakınının tasfiye edileceğini ve çiftçilerin işsiz kalacağını belirten Eren, köyler belediye sınırı içinde alınan sonra yasalar gereği bu alanlarda hayvan yetiştiriciliği mesela yapılamayacak. Üretilemeyecek. Köyde üreterek aile bütçesine katkı, sofrasına katık yaptığı sütün, yoğurdun, tavuğun ve yumurtanın şehirde tüketicisi olacak. Bu tasarı aynı zamanda devletin tarımsal üretime yönelik zaten yok olmaya yüz tutmuş destekleme faaliyetlerinin köy idareleri üzerinden sağlanmakta olan önemli bir parçasının daha ortadan kalkması anlamına geliyor. Bu da üretimin daralması ya da üretimde daha yüksek maniyetlerle devam etmesinin ne olur ki her iki durumda da Tarımsal ürünlerin fiyatları artar diyor. Özetle olan sadece köylüleri olmayacak, tarımsal ürünlerin tüketicisi olan kentlik kitleleri de artan ürün fiyatları nedeniyle zarar görülecektir diyerek Eren tasarının ekonomik sonuçlarını da sıralamış oluyor. Tasarının doğayla ilişkisi ise mahalleye dönüştürülen köylerin toprak, mera ve yaylakları belediye tasarrufuna geçecek. Dolayısıyla toprak, mera ve yaylaklar amaç dışı kullanılabilecek. Amaç dışı kullanılacak olan Alan oranında ekolojik denge bozulacak, tarımsal ürün azalacak, halk gıda sıkıntısı yaşayacak sözleriyle açıklıyor. Kampanyaya destek olmak isterseniz Change.org Taksim Köylülüğün, İdam Fermanı. Taksim, Köylülüğün İdam Fermanı adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Evet Türkiye'den bu kadar yeter. Şimdi biraz dünyaya bakalım. İngiltere'den Derek McCabery tarafından belediye başkanına yönelik başlatılan kampanyanın konusu çok ilginç. Newton Abbey Kent Konseyi'nin Kuzey İrlanda Ölümcül Hastalıklı Çocuk Bakım Evi'nin hemen yanında devasa bir mezarlık yapılması için çalışmalara başlanması üzerine harekete geçen Derek, kampanyada bakım evinde kalan ve muhtemelen hayatlarının son anlarını yaşayan bu genç insanların ve ailelerinin devasa bir mezarlığa bakmak zorunda bırakılması uygunsuz ve acımasızdır. Diyerek sesleniyor, mezarlığın yapılması planlanan Valley Park'ın ölümcül hastalıkla mücadele eden hastalar, ve yakınlar tarafından sıkça kullanıldığını ve onlar için iyileştirici bir kaçış yeri olduğunu söylüyor Derek. Pek çok mahallenin burada güzel anıları var. Buraya ziyaret eden bazı insanlar ise aileleriyle geçirdikleri son anları bu yeşil parkta geçiriyor. Konseyin böyle bir şeyi bir seçenek olarak görmesi dahi kabul edilemez diyerek insanları kampanyaya katılmaya ve Kent Konseyi'ni bu projeyi yeniden değerlendirip başka bir alan seçmeye davet ediyor. Hayatımda böyle bir duyarsızlık örneği görmedim. Böyle plansız, düşüncesiz şeyler ancak Türkiye'de olur diyordum. Beterin de beteri varmış. Umarım belediye Derek McCabrey'in bu çok makul talebini yerine getirerek mezarlık planlarını başka yere alır. Hayal ettiğiniz dünya için adımlar atabilmeniz dileğiyle esenlikler.